İzleyenler Doğal orada İnsan İnsanı Programı'na hoş geldiniz. Yaşamda her gün yüzlerce seçimler yapıyoruz. Bu seçimlerin sonucunda bir yaşam inşa ediyoruz. Nasıl bir yaşam inşa ediyoruz? Bazıları bir gece kondu inşa ediyor. Bazıları bir konak. Bu gece kondu veya konak inşa etmek... ...seçimlerimizle oluyor. Ama bu... ...yaptığımız gece kondumuz... ...veya konağımızda... <gülüyor> ...içinde oturabiliyor muyuz... mesela bu? Biz kendi yaşamımızda... ...var mıyız? Yaşamımızda... ...kendimiz olarak yer alabiliyor muyuz? Var. Kolay bir iş değil. Cesaret ister, bilinç ister... ...değerler ister... ...ve yaşam sevgisi ister. Bugün konumuz... Evet, yaşam inşa etmek ve inşa ettiğin yaşamda kendin olarak kalabilmek. Konuklarımız var. Gençlerimiz, hoş geldiniz. Ve iki tane özel konuğum var. Gültekin Yazgan ve Tilay Yazgan. Kendilerinden bugün bahsedeceğim. Bence Türkiye'nin bilmesi gereken zenginlikler olarak görüyorum. Ve... Bu programa geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Biz, teşekkür Biz de teşekkür ederiz. Efendim, için. Gültekin Yazgan, söyleyeyim size. Ankara Hukuk Fakültesi mezunu ve uzun yıllar avukat olarak hizmet vermiş birisi. 28 yıl öğrencilerine hizmet vermiş bir öğretmen. 6. Körler Derneği'ni kurmuş birisi. Üç telif, altı çeviri kitap yazarı. iki evlat, dört torun sahibi. Ve hepsinden önemlisi Tülay Yazgan gibi akıllı, güzel, hayat dolu, cıvıl cıvıl bir insanla evlenmeyi başarmış. 50 yıl evlilik almış. <gülüyor> Ve bugün buradalar. Yeniden hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Ve unutmayın Tülay Hanım... Bir çocuk sahibi olduktan sonra üniversiteye gitmiş ve üniversite tahsilli bitirmiş birisi. <gülüyor> Şimdi hayatın zorlukları içerisinde bu yaşam başarısına doğru gitmek kolay bir iş değil. Bizim bir röportajımız var. Hayat zorluklarını nasıl yenebiliriz konusunda? Çıktık, sorduk. Onu bir gözleyelim sonra evet. sohbetimize başlarız. bir kişinin yaşamdaki zorlukları aşmak için de gibi özellikler olması gerekir? Güçlü bir kişiliğinin olması lazım. Ve şartların elverişli olması lazım. Her zaman da yeterli olmaz. İstekli olması lazım. Çünkü istemeden hiçbir şey yapamaz. Yani çözümcü olması lazım. Sorun değil, çözüm üretmesi lazım. Öncelikle kendini bilmesi gerekir. Hayatın koşullarını bilmesi gerekir. Daha sonra ne bileyim işte zorluklar karşısında kendisini daha başarılı hissedebilmesi gerekir. Kendine özgüven olması gerekir. Diyor. Azimli, hedefine ulaşmayı isteyen, dirayetli, becerikli, kafasını çalıştıracak, pratik olacak. Şimdilik aklımda bu kadar. Ne açıdan baktığımız önemli buna mı? Yaşamdaki zorluklarken hayat bir zaten zorluk. Tamamen bireysel bir şey. İnsanların bir takım şeyleri yani kendinden fedakarlık etmesi gerekiyor. Bugün otobüse binip bir yere ulaşmak, bir yerlere gitmek dahi yaşamda bir zorluktur. Bir YTT ile yolculuk yapmakla bir taksiyle yolculuk yapmak arasında çok farklılık vardır. Ne bileyim bu denizi bir vapurla geçmek bir de yürüyerek geçmek gibi. Yaşam tamamen e, insanın mutlu bir şekilde kendini ilerletmesi öyle değil. Ay, peki bu zorlukları aşmak için nasıl bir karakterimiz olması gerekiyor? E, güler yüzlü olmak, mutlu bir kişiliğe sahip olmak her zaman iyidir. Yani insanlarla hoşgörülü bir yaklaşım içinde bulunmak. E, en önemlisi insanın kendi kendini sevmesidir yani yaşamdaki zorlukları açmak. Bu arkadaşlar Gültekin Yazgan'ı tanımıyorlar ama sanki onu tanımladılar. Bana öyle geliyor gerçekten. Valla çok. Zaten yaşamın zorluklarıyla mücadele edilebilmek, kendini sevmek, felakarlık yapabilmek, insanları sevmek, hedefleri olması hadisesi. Değerli izleyenler. Ben Gültekin Yazgan ve Tülay Yazgan'ı tanıyorum. Kendileriyle uzun sohbetim oldu. Gültekin Yazgan'ın yazdığı kitapları okudum. Ve ondan dolayı kendilerine yaşam boyu devam edecek bir dost olarak bakıyorum. Ve o nedenle bugünkü sohbetimizde sizin bilmediğiniz, benim bildiğim birçok şeyleri size söylemeden, ima ederek geçiştireceğim. Fakat şunu söyleyeyim ki. Bu insanların tanınmasını istiyorum. Bu insanların yaşamının ve değerlerinin tanınmasını istiyorum. Şimdi Gültekin Bey <gülüyor> siz 11 yaşında ilkokul 4'ten 5'e geçtiğinizde evet. gözlerinizi kaybettiniz. Ve bu geri kalan yaşama gözlerini kaybetmiş görme özürlü kör bir insan olarak devam edeceğinizin farkına vardınız. Hastaneden çıktınız, evdesiniz. Bu süre içerisinde sizin umut kaynağınız size örnek olan bazı insanlar oldu. Bazı kişiler, bazı durumlar oldu. Bunlardan bir tanesi de dedenizdi. Evet. Dedeniz size nasıl bir umut kaynağı oldu, nasıl bir örnek oldu? Kısaca bahseder misiniz? Dedem disiplinli bir insandı. Ee, onun sürekli mesela oldukça ileri yaşlardaydı o sırada sürekli çalışırdı hattattı sabah şeyine oturur kürsüsünün başına oturur ya Kur'an-ı Kerim yazardı ya ısmarlanmış bir levhayı yazardı çalışırdı İmamlık da yapardı aynı zamanda o camide. Yani yaşlı olmasına rağmen hiçbir zaman çalışmadığı zaman şey zaman görmedim. Hep çalışır vaziyette gördüm. O tabii bana örnek olmuştur. Evet. Bir de hatırladığım kadarıyla 70 yaşlarındayken sigarayı bırakmaya karar vermiş ve anında sigarayı bırakmış. Evet, öyle. Üstelik bir eli titrermiş, titremeye başlamış yazı yaza sağ eli. Sol eliyle yazmaya alıştırmış kendini. 70 yaşından sonra sol elini kullanarak yazmaya başlamış. Evet. Bu bu da önemli bir irade karar, evet. İşareti. Evet. Tabii bunlar bana çocuk yaşta Yarı farkında olarak, yarı farkında olmadan etki yaptı. Evet. Gültekin'cim bir de <gülüyor> toraman var. Efendim? Toraman var. Ha evet o kediyi hiç unutmam. Çok güzel bir kediydi. Ve de şöyle yaptığım zaman yanıma gelirdi. Ne hissederdi bilmiyorum ama hiçbir zaman kendim... Böyle yaptığım zaman mutlaka derdeyse gelirdi kucağıma çıkardı. O o kediyi çok özlüyorum. <gülüyor> Ve sizi yaşamla ilişki içine sokup yani sesle iletişim kurup sevginizi ifade edip alabileceğinizi bir nevi size kanıtladı Zanki Toraman. Evet. Evet. Gültekin Bey sizin <gülüyor> maalesef pek Okunmadığından dolayı baskı yapmamış bir kitabınız var, Kör Uçuş. Ve ben daha sonra bu kitap hakkında bilgi vereceğim değerli izleyenlerime. Çünkü ben onların yaşamıyla ilgili bir kitap üzerinde çalışıyorum. Fakat bu kitapta diyorsunuz ki, gerçeği kabul etmekle gerçeğe boyun eğmek arasında bir fark vardır. Evet. Hem de <gülüyor> çok büyük fark var, vardır. Gerçeği kabullenmek, o gerçeğin doğurabileceği sorunları da çözmeye karar vermiş olmak. Gerçeğe boyun eğmek, olduğu yerde saymak gibi bir şey. Gerçeğe boyun eğersiniz, o koşullar altında yaşamaya çalışırsınız. Ama gerçeği kabul ederseniz onun getirdiği sorunları çözerek daha yaşamınızı istediğiniz yöne sevk edebilirsiniz. Evet. Değerli izleyenler, bu çok önemli. Ve benim ülkemdeki gençlerimizin bu aradaki farkı görmesini çok isterim. Gerçeği görmek ve gerçeği kabul etmek arasındaki fark. Tabii insanlar böyle bir bilinç içerisinde Yaşamın zorluklarını yenmeye doğru gidiyorlar. Biz sokağa çıktık. Yaşamın zorluklarını yenebilmek için uğraşanlarla yenilgiyi kabul edip çekilenler arasında ne gibi farklar vardır diye sorduk. Bakalım ne cevap verdiler. Zorlukla karşılaşıldığı zaman bazı insanlar ısrarla bu zorluğu aşmak için çabalarken bazıları da hemen vazgeçerler. Sizce bu fark neden kaynaklanıyor? Ee, bazılarının güven dokturu insanlara bazılarının da güven dokturu vardır o yüzden. Kişilik kişilikle alakalı bir şey bu. Ben mesela e, yani her şeyle mücadele etmeyi seven bir insanım. ama bazıları hayattan çok çabuk vazgeçerler. O yüzden bunu farklı bundandır diye düşünüyorum. E, o kişinin zayıf iradesine tembelliğinden kaynaklanıyor Yani kişi kendini güçlü hissetmeli. Yani ben her şeyi yapabilirim niye yapamayayım diye kendi kendine, kendine bir güveni güven vermesi lazım kendi kendine. Güçsüz olmalarından kaynaklanıyor, deneyimsiz, tecrübesiz olmalarından kaynaklanıyor. Biliyorsunuz ee, ne kadar çok hayatta zorlukla karşılaşırsak o kadar çok bileniriz, güçlü hale geliriz. Dolayısıyla belki dalıştan diyelim. Bazıları kolay ulaşmak ister hedefe, bazıları her şeyin kolay ulaşılamayacağını bilir ve bir emek gerektiğini düşünür, çalışır, sonunda da ulaşır. Evet, bir emek vermek gerektiğini bilir. Ve hakikaten bugün iki konuğum var. Yaşamda hedeflere ulaşmak için gerçekleri kabul ederek bir emek vermek gerektiğini bilen iki konuğum var. Gültekin Bey, kendinize hedef koydunuz ve İngilizce öğrendiniz. Evet. Yeni bir alfabe öğrendiniz, parmaklarınızla okumayı öğrendiniz. Öyle. Ve bu yeni durumda müzik aleti çalmayı öğrendiniz, beste yaptınız. Besteğiniz yani radyoda çalındı. Okul bitirdiniz. Üniversiteye girdiniz, hukuk fakültesi gibi zor bir fakülteyi okudunuz, bitirdiniz. Bütün bunlarda sizi yönlendiren temel ilke neydi? Temel ilke kendi ayaklarım üzerinde durabilmek ve kendi ayaklarım üzerinde durabil bilecek hale gelince diğer e, karlara hizmet etmek Bu iki şey benim için çok önemliydi yani kendi ayakları üzerinde durmak sayesinde ancak Körlere hizmet edebileceğimi biliyorduk, Başka türlü olmazdı. Ee, e, bu da gerçekleşti ve bütün hayatımda e, odak noktası körler için bir şeyler yapabilmek, körlerin durumunu iyileştirmek yolunda katkıda bulunmak teşkil etti bu benim odak noktası. Evet. Evet. O kadar önemli bir kavramı söylüyorsunuz ki, kendi ayakları üzerinde durabilmek, kendi yaşamında var olabilmek, siz kendiniz olarak yaşayabilmek ancak o zaman bir örnek olarak diğer körlere ama aynı zamanda yetkin birisi olarak, güçlü birisi olarak bir ortam hazırlayabilmek, yardım edebilmek. Şimdi sizinle konuşmalarımızda biliyorum ben. Siz diyorsunuz ki yani körlerin Ayrı yetenekleri varmış gibi sanılıyor ama aslında öyle bir durum yok diyorsunuz. Onu biraz açar mısınız lütfen? Şöyle görme duygusunu kaybeden bir insan özel bir takım yeni yeteneklere sahip olamaz. O bu bir. Halkta, halkımızda böyle yanlış bir ee, düşünce nasıl ne yoldan yerleştiyse sanki kör olunca ona bir takım ayrı yetenekler verilir, yetenekler ver verilir ve o yetenekler sayesinde yaşar. Hayır böyle bir şey olmaz. Körler de öteki insanlar gibi. Becerikli olabilir, beceriksiz olabilir, çalışkan olabilir, tembel olabilir, herhangi bir şeye yeteneği olabilir. Yani özel bir yetenek kazanılmaz. Ancak şu olur, şöyle bir fark olur. Mevcut yetilerini, duygular, duyu organlarını daha iyi kullanmaya çalışır. Yani... Gören bir insan gözüyle fark ettiği bir şeyi çok kolay fark eder. Yani gözüyle bir şeyi çok iyi, çok iyi fark eder. Ama görmeyen bir insan bazen kokusundan, bazen e, elle dokunmasından o şeyin varlığını hissedebilir. Biz bunu öğreniriz. Yani diğer duygularımızı ...daha iyi kullanmayı öğreniriz... ...çünkü buna mecburuz. Buna mecbursunuz. Gültekin Bey, bir körün... ...kır gezmesi... ...birçok insan için anlamsız. Ne anlayacak ki kır gezmesinden... ...diye düşünülür. Evet. Ama siz öyle düşünmüyorsunuz. Ee, e, körlerin... ...gözle görülen şeylerden... ...başka şeylerin... ...farkına varması mümkün. Yani gören insanlar çok gözleri de gözlerinin gücüne kapılırlar başka şeylere fark etmeyebilirler. Bir kır gezmesinde ayağımızın altında çıt, hışırdayan otlar gelen çeşitli çayır kokusundan tutun da çiçek koklara kokular tertemiz hava hava evdeki havaya benzemez ne ee, mi buna benzer değişiklikler rüzgarın esintisi rüzgarın etkisi kuşlar. her şey yani kuşların cıvıltısı kuş sesi dağılır dikkat çekiyor kulaktan beni. burundan ve dokunma duyusundan gelen bir sürü algıları e, görme insan da alır gören insan da alır ama gören insan ondan üzerinde durmayabilir evet evet Çiftekin Bey sizin bir de görme özürlü çocukların da oyuna ihtiyacı olduğu ve bol bol oynamaları üzerinde durması gerektiğiyle ilgili ana babalara söylemek istediğiniz bir şey vardı. Kör çocuk. Herhangi bir çocuk gibidir. Ee, ben psikolog değilim ama e, çocukluğun çocukluğunu yaşaması gerekir. Ve eğer bu usta bir zorluk çekiyorsa mutlaka yol gösterilmelidir. Ben kendim çocukluğumu yaşadım. Oyunlar oynadım. Körlüğüm buna mani olmadı. Ama ne oldu? Bazı değişiklikler, adaptasyon <gülüyor> diyebileceğim. Evet. Şeyler yapmak, yapmak gerekti. Ama arkadaşlarım da bunu... Kabullendiler hiçbir yani oyundan mahrum olmadım 11-12 yaşlarındaydım tabii oyun, oyun çağı demektir. Evet değerli izleyenler ee, Gültekin Yazgan Bey Aydın'da çocukluğunu geçirdi ve orada muhteşem bir mahalle vardı komşu vardı okul arkadaşları vardı. Ben şimdi bunun içine girmeyeceğim ama ileride bu hayatlarla ilgili yazacağım kitapta bunu kesinlikle el alıp inceleyeceğim. Şimdi burada benim Güftekin Bey'e sormak istediğim önemli bir soru var. Şimdi anne 6 ay içerisinde saçları bembeyaz olmuş şeker hastası olmuş bir anne. Evet. Ve yüreği sızlıyor böyle inim inim inliyor çocuğun üzerine düşmüş vaziyette ama burada bir oğlan çocuğu var. Ben ayaklarının üzerinde duracağım ben bağımsız olacağım diyen birisi ve bu kişiyi geceleri dışarı çıkıp şöyle etrafı gezmeyi öğrenmek isteyen birisi bir yandan onu göz kulak olmak ve korumak isteyen bir aile bu bir mücadele yarattı mı biraz frenlemeye çalıştılar ama ben kaçardı badesa evden <gülüyor> geceleri gündüz daha rahat gezilebiliyor Sonra o zaman trafik meselesi bugünkü gibi değil. Sokaklar daha sakin. Bir baston, elimde bastonla çeşitli yerlere gitmeye çalışırdım. Gültekin Bey, bu bir gece böyle çıkıp yola giderken bir anınız var. Onu çok istiyorum ben. Evet. Böyle dolaştığım bir sırada arkamda bir Çek şey sesi, ayak sesi hafif devam etti. Yoldan geçen birisi diye düşündüm. Eve döndükten sonra öğrendik ki bu bey bir banka müdürü. Benim bir kazaya uğramamam, başıma bir şey gelmem gelmemesi için e, beni takip etmiş. Bütün yürüyüşüm boyunca o, bu dostumuzmuş. Tam babamın dostları bunlar. Evet. Evet. Değerli izleyenler benim ülkemin güzel insanları işte biz buyuz. Bu bir komşusunun çocuğunu arkadan takip edip onun özgürlüğüne saygı duyup ama aynı zamanda da Emniyetini böyle garanti altına almış bir bilinç. Biz buyuz. Özümüz bu. Gelip geçen sıkıntılar olacak ama biz bu özü bulacağız. Kısa bir aradan sonra sohbetimize devam ediyoruz. Değerli izleyenler. Gültekin Yazgan, Tülay Yazgan burada konuklarımız. Bu iki insan çok özel insan. Gültekin Yazgan 11 yaşında gözlerini kaybetmiş fakat bu insan görme fakiri olmuş ama can fakiri değil. Bu insan gözleri Belki görmüyor ama can gözlerini açmış, gönül gözlerini açmış ve karar vermiş. Ben kendi yaşamımda var olacağım ve ben bu yolculuğa Gültekin Yazgan olarak devam ederken benim gibi görmeyen insanlara da olanaklar yaratacağım kararını vermiş. Ve Gültekin Yazgan tabi yaşamını tek başına geçirmedi. Bu yaşam yolculuğu içerisinde Gültekin Yazgan, 50 yıl beraber yaşayacağı bir insanı buldu. Biraz sonra bu insanla konuşacağım. Bu insanın beraber nasıl bir yaşam inşa edilir, değerler bilinci içerisinde, onun üzerinde nasıl bir yolculuk yapılmış konuşmasını yapacağım. Ama burada altını çizmek istediğim bir şey var. Gültekin Yazgan ve eşi Tülay Yazgan, Cumhuriyet çocukları. Kesinlikle bu Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşatmak istediği değerleri kendi yaşamlarında yaşayan insanlar. Ve bu Cumhuriyet çocuğu olarak da bizim geleceğimizi simgeleyen son derecede önemli semboller olarak görüyorum. Nedir bu değerler? Her şeyden önce insan sevgisi, insana saygı, korku değil, cesaret, girişim, sorunun içerisinde kaybolup, acizlik içerisinde yuvarlanma değil, sorunu görüp, kabul edip o sorunun üzerine çıkabilme alternatifleri, seçeneklerini arayan ve sürekli bir araştırma içerisinde olan insanlar ve bütün bunları yaparken de Kendisine rağmen değil, kendiyle birlikte kişisel bütünlük içerisinde yapan insanlar. Ben bu iki insanı tanıdıp gördüğüm zaman, daha önce Gültekin Yazgan'ın ismini görüyordum, duyuyordum ama arkada müthiş bir mimar çıkmaya başladı <gülüyor> Tilay Yazgan. Cıvıltısı, enerjisi, yaşam sevinci ve müthiş bir kendini, Yaşam dansına vermiş olma. İşte ondan dolayı karar verdim ve ben bu iki insanın yaşamıyla ilgili bir sohbet oluşturup bir kitap yazmaya karar verdim. Umarım bir yıl içerisinde kitap piyasada olur. Şu anda üzerinde çalıştığım bir kitap. Neden bu kitabı yazmak istiyorum? Benim ülkemin bir zenginliği, gizli kahramanlar ortaya çıksın, bilinsin ve birçok insanın hayatına örnek olsun diye. Efendim, Gültekin Yazgan, toplumun gözünde bir engelli. Tülay Yazgan, cıvıl cıvıl, enerji dolu, güzel, çekici bir kadın. Ve bunların ikisi evlenmiş. Acaba toplum nasıl bakıyor buna? Şimdi... Engelli birisiyle evlenmek ne demektir bizim toplumda? Sokağa çıktık bunu sordu. Bakalım ne dedi. Bakalım ne dediler. Sizce bir engelli kişiyle evlenmenin ne gibi farklılıklar olabilir? Ee, i̇nsan sevince engel olmacağını düşünüyorum ben yani. Ne gibi Kars... farklılıklar olabilir? Bilemiyorum yani o. Hiç bence olmaz. yani Sevdikten sonra bir insan, kabullendikten sonra bir engel olacağını düşünmüyorum. Öncelikle tabii zor. Yani zor bir şey. E, fakat e, öyle biriyle hayatınızı birleştirip hayatınızı ona adamanız bana kalırsa çok kutsal bir şey, güzel bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Yani onun e, engelini zaten en başından kabul edip e, bir birliktelik yapacaksanız. Hayat güzel geçer diye düşünüyorum hem onun açısından hem sizin açınızdan. Tabii ki de çok büyük farklılıklar olacaktır ama ee, tabii her işin başı sevgi. Burada yani evlilikten bahsediyorsanız işin içinde bir sevgi, aşk olmak zorunda. Aşk çoğu engeli yenebilir diye düşünüyorum ben. Peki ne gibi farklılıklar olabilir? Her şey daha zor olabilir ama bunu göze almak önemli. İşte bu soruya zor cevap veririm. Ne gibi farklılıkları olabilir? Fedakarlık isterim. Yani bir engelli bir engelliyle evlenmenin sadece fedakarlık ister yani başka bir şey yok. Evlilikte nasıl farklılıklar olacak? Evlilikte anlayış gerekir yani onun ne bileyim e, onu anlamanız lazımdır yani mesela evin içindeki hayatı paylaşırken bir aile hayatını paylaşırken ne bileyim onu anlayış göstermeniz lazım. Ya herkes hani seviyorum, yaparım dese de bu çok zor bir durumdur. Yani e, biz karar versek bile ailemiz istemez, çevremiz bize karşı tepki gösterir. Ama gerçekten seviyorsak yani bunu aşabiliriz. Peki yaşantıda nasıl farklılıklar olur? Yaşantıda eski hayatımızdan çok farklılıklar olur. Kendimizden çok özveri de bulunmamız gerekir. Kişiliğimizden özveri de bulunmamız gerekir. Yani e, ...hayatımızı bir anlamda ona bağlamış oluruz. Onsuz bir şey yapamayız ya da o bizsiz bir şey yapamaz. Tirey Hanım. Evet bana geldi. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Biliyorum Gültekin Bey biraz utangaç birisi. <gülüyor> Ondan dolayı bu soruları size sakladım. Ona sakladınız. Size nasıl kur yaptı? <gülüyor> nasıl tanıştınız? Nasıl gelişti? <gülüyor> Şimdi bir kere ben çok daha lise son sınıftaydım o sırada tanıştığımızda. Çok etkileyici bir kişiliği vardı. Çok yönlü bir insandı. Bana kurunu şiirler yazarak, ondan sonra besteler yaparak, bütün marifetlerini göstererek. Evet, e, sonra... evet. <gülüyor> çok güzel bu. Kuş, kuşlar... Evet. Dişi kuşun evet. dikkatini çekmek için evet. bir cıvıldar değil mi? Evet. Böyle, evet. evet, evet. Orada bir Sonra cıvıl... tabii çok yakışıklıydı yani onu da söyleyelim yani hala duruyor da evet, Yani evet. o zaman tabii daha da yakışıklı Tülay bir kısmi vardı. Tülay Hanım bir sırrımı paylaşacağım. Ben evet. bir kere Tülay Hanım dedim Gültekin Bey de acaba Hı. ne gördü falan diye Yıldız'la konuşuyordum. Yıldız şöyle bir baktı Doğan. <gülüyor> Gültekin Bey çok yakışıklı bir erkek. Ay <gülüyor> öyle yani biraz da çevresi de yoğundu yani o bakımdan belli oluyordu evet. tanıştığımız sırada. Evet. Ee, çok etkilendim yani demek ki benim de kişiliğim de çok şeymiş yani ben böyle bir ne acıma duygusu oldu ne bir kendimi ona karşın acaba nasıl bunu yürütürüm ne yaparım diye bir düşünce oldu. Tabi lise son sınıftı, fen kolunda okuyordum, başarılı bir öğrenciydim. E, Tabi ailem ilk önce biraz böyle olur mu, yapabilir misin? Evet tabii, onu tabii Oldu. Hmm. Yani bunun olmaması mümkün değil. Hmm. E, çevreden, arkadaş çevremden bir kısmı çok o, olumlu baktı, bir kısmı e, nasıl olur bu diye düşünenler oldu. Gençlerden ziyade bu tabii en çok tepkiler ileri yaştakilerden geliyor. Yani gençler daha e, işe pozitif bakıyorlar o dönemde. Ben yani onu gözlemledim. Evet. E, lise son sınıfta olanı bitirdim yani liseyi bitirdim ve bu evliliğe e, kendim veya kararımı yani çok güçlü olarak verdim. E, bir şey de düşünmedim ben bunu nasıl yaparım. Nasıl birbirimize şey yaparız? Çünkü yaşadığım sürece o kadar her şeyde, her işi yapabilen, her şeyi düşünebilen, her sorunu halledebilen bir kişiliği vardı ki ben güvende hissettim kendimi onunla evlenmekte. Yani dedim ki ben eşim, bana karşılaşacağım güçlükleri yenecek. Yani ben onunla evlendiğim zaman zorlukla karşılaşmayacağım. Bilakis... E, karşılaşacağım diğer güçlüklerinde yenileceğimi düşünerek bu evliliğe karar verdim. önemli. Yani Son hakikaten de önemli. güven duygusu ondan sonra kişiliği tabii insanın bu görüyor görmüyor başka bir sakatlık yani bunlar e, bence ikinci oluyor. İnsanın e, kişiliği karşısındakinin güçlü bir kişilik ondan evet. sonra e, ilişki kurmakta zorlanmayan bir insan. Ee, sana mutluluk getirecek miyiz? bir insan. Saygı duyduğunuz bir Evet saygı duyduğunuz. Kişisel bütünlüğü Ya yani Ona çok güzel getirdiniz. Hakikaten kişisel bütünlüğüne saygı duyduğum bir insandı. Yani her zaman için verdiği sözü yerine getiren, e, rastgele laf olsun diye konuşmayan e, beni yetiştirdi yani. Ben de çok böyle evet. bel, belki bir e, belli bir kişiliğim vardı. Ben de e, belli e, şey, niteliklere sahiptim ama... Bu niteliklerimin e, derinlenmesine, yerleşmesine, e, farklı bakmama, insanlara e, o sevgiyle bakardı. Ben bakardım. Yani o bakımdan birbirimize çok uyuyorduk. Evet. Yani arkasında oldum ve ben körlüğünü yaşamımızda çok da hissetmedim. Evet bazı yerlerde herkes ''Aa vah vah yavrum nasıl oldu karar verdin? E, sonradan <gülüyor> mı oldu?'' Otobüslerde şeylerde insanların böyle tepkilerinden çok karşılaştım yani çok şeydi fazla izahta girmeye gerek olmuyordu. Evet. Yalnız seneler geçtikçe ben onu gözlemledim toplumda insanların özürlere bakış açısı. Daha düzeldi, daha olumlu. farklı, olumlu, olumlu oldu. Şimdi şuradaki konuşmalarda bile, evet. röportajlarda evet. yani insanların hakikaten daha olabilecek evet. şekilde evet. baktıklarını gördüm. Evet. Ve olacak şekilde de baksınlar yani. Çünkü evet. her zaman için insan bir anlık o başka şekilcilikler çabuk geçiyor. Doğru. Yani devamlı olacak şeylere bakmak lazım. Bir... ...durum var, onun değerli izleyenler tarafından bilinmesini çok istiyorum. Şimdi siz lise mezunu evlendiniz. Evet. Ve çocuğunuz oldu. Evet. Ama siz lise mezunu ve çocuğunuz olduğunda... ...Gültekin Bey size bir söz verdi. Evet. Yani. Onu evlenmeden önce verdi aileme. muhakkak üniversiteyi okutacağım bende. Yani çünkü... Hakikaten başarılı bir öğrenciydim. Ailem de çok ileriyi gören insanlarmış. Okuma şartını koydulardı. O da ben söz veriyorum dedi. Biz evlendik. Ankara doku Fakültesi'ne gittim. Hatta o sene hemen kaydım yapıldı yani. Başladım birinci sınıf öğrencisiyken. Oğluma hamile kaldım. Birinci sınıfı yalnız tamamladım o arada. Sonra İzmir'e tayinimiz çıktı. Körler Okulu öğretmenliğinden ayrıldı. İzmir'de akşam ticaret sistesi öğretmenliğine gitmek istedi. Onu da niçin istedi? E, görenlere öğretmenlik yapabileceğini bir körün ispatlamak istiyorum dedi. Yani bunu yaşadık biz hayatımızda. Tamamen bıraktı oradaki şeyini. Yeni bir hayata biz gittik beraberce. Ben de demek ki onunla aynı şeyleri paylaştım. E, İzmir'e gelince, İzmir'de tabi okul hayatı o sırada yok. Ben de normal böyle ilişkilerim, çevremle falan başladı, e, hadi bakalım dedi kendine bir okul seç ben sözümü yerine getireceğim dedim annemler falan unuttular sözü nasıl olsa e, biz oku, olmasın varsın çocuk büyüyecek yok dedi ben söz verdim onun üzerine ben iktisat fakültesinin sınavlarına geldim bu çok çok önemli annen unutmuş olabilir, herkes unutmuş olabilir <gülüyor> evet. ama ben unutmadım ben evet, söz verdim söz değerli verdi. <gülüyor> izleyenler Türkiye'nin buna ihtiyacı var ben söz verdim, ben biliyorum ve ben kendi hayatımda önemliyim. Ben gözüme nasıl hesap vereceğim duygusu çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum ve burada işte yaşayan bir insan var. Ve bu ilişkinin temeli böyle bir dürüstlüğe, böyle bir güvene dayanarak oluşmuş bir ilişki. Evet ve siz? Ben ondan sonra fakülde sınavlarına girdim. Üniversiteyi kazandım, kaydımı yaptırdık gittik. Ondan sonra ben çocukla birlikte... E, çocuk çok kim e, çocuk? <gülüyor> yankı yazgan. Evet, evet. <gülüyor> evet, e, oğlum da böyle bizimle birlik, o da okuyarak büyüdü. Biraz evet. da herhalde böyle başarılı olmasının e, sebebi oldu, birlik evet. okuduk hep. Evet. E, sonra ikinci, bitirince üniversiteyi ikinci çocuğumu doğurdum, Çağrı'yı. Evet. O da çağrı yazgındı. Başarılı bir psikiyatrist oldu. da de profesör. O da, ikisi, o da o doçent oldu. Abisi profesör oldu. Tamam. E, bu çok onur verici şeyler. Yani bizim hayatımızın güzellikleri. E, üniversite bitip çocuk sahibi de olduktan sonra bu sefer e, tabii bu o kadar işi yaptık. Ne yapacağız? Bir de e, bunun çalışması lazım. E, gene bir destekle Beni çok destekleyerek e, gidip Ankara'da tayinleri oğlunla, e, yankı ile takip ederek benim akşam ticaret lisesine tayinim çıktı. Öğretmen olarak. Öğretmen olarak ve ondan sonra da 26 yıl öğretmenlik yaptım. Siz 26 yıl yaptınız. Evet. Ve 28, 28 yıl, yıl öğretmenlik, yaptı. öğretmenlik yaptı. 38 yıl avukatlık yaptı. 38 yıl avukatlık yaptı. Hep çalıştık yani evet. çok. Evet. Evet. Biz evlendik, evlendiğim sırada yeni bir tercüme kitap almıştı. Eğitim psikolojisi Serbest Sorans'ın. Ve ben, biz bu kitabı yani çok emek verdik hayatımızda. Yani onun e, bu başarılara ulaşılıyor ama yani çok emekle oluyor. Emeğini insanın esir yememesi evet. lazım. E, çok çok emekli evet. bir Ve hayat. Ve sokaktaki vatandaşımız... Emek vermesi lazım dedi zorluklar evet, gelmek için evet. hakikaten de biliyor yani. yani. E, sadece evlilik değil her şey için e, emek şart yani evet. başarı emek vermeyen için geçici başarılar olur. Tire Hanım şimdi siz ve Gültekin Bey bir emek veriyorsunuz. Önemli bir proje kafanızı gönlünüzü bu projeye vermişsiniz. Türkiye Görme Özürler Kitaplığı. Evet. Bu Türkiye Görme Özürler Kitaplığı şu anda sizi yatıp kalkıp düşündüğünüz, başarısı için uğraştığınız yaşamınız. Proje, yaşamınızın proje bir... değil artık. Uygulanan bir evet, proje. Proje. Şimdi biraz bahseder misiniz lütfen? Evet, e, eşimin yani kendisine söylediği gibi bütün amacı görme özürleri için, kendisi başarıya ulaştığı için onu da kullanıyorum. E, kurum sağlaştırmak herkese uygulayabilmek amaçtı. Mesela e, biz evlenmeden önce Nokta körler Derneği'ni kurmuş ve onu yürütüyordu. E, sonra e, işte İzmir'e geldik. E, bir takım tabii şeylerimiz oldu. Bu, Türkiye görme Özürlüler kitaplarını o zaman da kurmaya e, teşebbüs etti. E, şartlar müsait olmadı. Hatta bir radyo programı var. Siz dinlediniz bu e, Kendisi daha Altı Nokta Derneği'ni kurduğu zaman Ankara Radyosu bir röportaj yapmış. O kayıtlar geçti elimize. O röportajda işte nedir derneği kurmuşsunuz, Altı Nokta ismini nasıl verdiniz soruları oluyor. Soruyorlar bundan sonraki amacınız ne? Daha 23-24 yaşında Türkiye'de bir görme özürler kitaplığı kurmak diyor. Ve bu taş plaksesiyle kayıtlarımız da var. Yani Ve bunu, değil mi? 1950 yani yılı. Evet, yani erdi. bu büyük bir onun için amaçtı tabi ben evet. hep onun yanında bu şeyleri e, dinliyorum birlikte yaşıyoruz evet. e, ve bu fırsatı bundan 4 yıl önce elimize geçti yakaladık ve İzmir'de Türkiye Görme Özürler kitaplığını kurduk evet. ve İzmir'de bu kitaplık şimdi e, gittikçe gelişiyor Türkiye'nin her yerine evet. 2500 kişiye kitap yol diyor e, sesli kitap e, kabartma kitap Ondan sonra dergiler evet. balarısı dergisi çıkarıyor kabartma Ondan sonra sesli bir arkadaş dergisi çıkarıyor kültür ve edebiyat dergisi evet. e, hızla büyüyoruz ama e, daha da büyümek istiyoruz işte şimdi bir kampanyayla geniş bir yer evet. için girişimimiz evet. var evet. o şeydeyiz gerçekten öyle değer izleyenler Gerçi alt yazıda yazacak ama e, Turgok Türkiye Görme Özürler kitaplığı.org olacak. www. başa koyduğunuz zaman bilgi elde edebilirsiniz. Ulaşabilirsiniz. Ve ben İzmir'e gidiyorum. ara konuşmalar yapıyorum. E, bu dernek çapında çok güzel dostlarla konuşuyorum. Şimdi Gültekin Bey evet. mesbelli ki İnsanların kitaplara ulaşmasına çok önem veriyorsunuz. Neden bu kadar önemli görme özürlerinin kitaba ulaşması? Çünkü tarih boyunca da şimdi de kalıcı bilgiler ve kalıcı duygular kitaplarda yer alıyor. Kitaplarda Sadece bilgi değil duygular da var. Kitapları kitap okumak sayesinde sadece eğitimini değil e, genel kültürünü de artırarak daha doğrusu dünyayı daha iyi tanıyarak yaşamak mümkün. E, kitaplar olmasa Sadece yaşadığımız devri biliriz Yaşa, ya da hatta yaşadığımız devri değil çevremizde ne görürsek duyarsak onu biliriz. Ama kitaplar bizi çok çok geniş ufuklara götürüyor. Evet. Ve Onun ben... için körler için kitaplar her zaman önemli. Evet. Ve muhakkak kitap sevgisi de. ...tutulmaları lazım. Yani Onu küçüklükten da. yani... ...ilkokuldan biz daha çok önem veriyoruz... ...ilk öğretimdeki çocuklara... ...çünkü onlar... ...ne kadar çok okurlarsa... ...gelecekte de daha çok... ...okuma ihtiyacı duyacaklar... ...yani... Bu ihtiyaç duymak meselesi evet. çok önemli. Ben sanırım bayağı küçük çocuk. Tabii tabi. Sizin üyeniz. Çok çok küçük Ve çocuklar. Ve kuruyorlar. Tabii, orası bal arısı mı diye arıyorlar. Yani dergimizin adı bal arısı. <gülüyor> evet. Ee, kitapları ararken bal arısı mı diye soruyorlar. Yani evet. o kadar böyle kendilerini özdeşleştirdiler. Biraz gecikse dergimiz gecikti falan diye evet. hepimiz aramaya başlıyorlar. Evet. Her evet. görme özürlü, her görme özürlü ee, ...Türkiye Görmezdürler Kitaplığı'na... ...kaydını yaptırabilir. Burada hiçbir yani, engel yok. Hiçbir Ücretsiz ayrım hizmet dözettir. veriyoruz. Hiçbir şekilde ücret almıyoruz. Yaptığımız hizmetlerden. Onun içinde mesela Bismil'de... ...birçok yerlerde, köylerde üyelerimiz var. Yani en güzel tarafı o. Şehirdeki gene bir şeye ulaşıyor. Evet. Ama köydeki kişi... E, ...aç. Onu ben de bu evet. kitaplıkta... ...çok çok güzel hissediyorum... Yani çok güzel geri dönüşler yapılıyor. Ee, bu kitap doygunluğu, yalnız kitap değil, bu dergi çok önemli bir şey. Her ay giden bir dergi. Evet. Hepimiz gideriz, çarşıdan alırız dergimizi. Evet. Halbuki böyle bir dergi yok. Bu dergiyi sağlayınca çocuk ve genç evet. e, veyahut yetişkin çok evet. büyük e, mutluluk evet. duyuyor. Değerli izleyenler, neden bu insanlar özel? Neden böyle hissediyorum? Şimdi daha iyi anlamış vaziyettesiniz. Kısa bir aradan sonra... ...sohbetimize devam edeceğiz. Değerli izleyenler... ...bugün iki özel konuğumuz vardı. Gültekin Yazgan, Tülay Yazgan. Ben bugünkü programın konusunu açarken... ...dedim ki... ...günde yüzlerce... ...seçimler yapıyoruz. Bu seçimler bizi yavaş yavaş... ...karınca kararınca, yavaş yavaş... ...bir yaşam inşa etmeye götürüyor. İnşa ettiğimiz yaşam... ...acaba bir gece kondu mu? Yoksa bir konak mı? İnşa ettiğimiz bu yaşamın içinde... ...biz var mıyız? Konak inşa edebilirsiniz... ...ama o konak bomboş olabilir. Sadece bir görünüşten ibaret olabilir. Ve o çok yazık. Burada... Beş duyuyla çalışan, gören insanların bile başarmakta zorluk çekeceği bir yaşam görüyoruz. Başarım, her türlü başarı var. Ve bu başarının arkasında ben, kendi bütünlüğünü koruyabilmiş, insanları seven, kendine saygılı, yaşamın içerisinde olmaya karar vermiş, biz bilinci içerisinde benim yardım edebilmem için benim kendimin, Ayakta durabilmesi gereken, gerekir diyen bir insan var. Ve bu insanların en temel özelliği, Gültekin Yazgan ve Tülay Yazgan'ın en temel özelliği kişisel bütünlük. Ne demek bu kişisel bütünlük? Kişisel bütünlük, duygusu, düşüncesi, sözü ve davranışı bir bütünlük gösteren insan demektir. Ben Gültekin Yazgan konuştuğu zaman acaba şimdi kafasından ne geçiyor diye hiçbir kaygım yok. Ben Tülay Yazgan konuşurken gözleri ışıl ışıl olduğu zaman acaba bu gözlerdeki ışıklı gerçek mi değil mi diye hiçbir kaygım yok. Çünkü kesinlikle sağlam insanlar ve hakikaten bunu hem meslek yaşamlarında görüyorsunuz, yıllar yılı devam eden... Dostlukların oluştuğu öğrenciler var. Bu var. Bir aile yaşamı var. Bu aile yaşamı sadece karı koca ilişkisinde mutluluğu oluşturmamış. Aynı zamanda her günden sağlıklı ve yaşama merhaba demiş çocuklar yetiştirmiş vaziyette. Dört tane de torun var. Evet. <gülüyor> 50 yıllık bir evlilik bunun üzerine inşa edilmiş vaziyette. Hedefler seçilmiş. Bu programı açarken demiştim ki, bizim temel konumuz bir yaşam inşa etmek ve inşa edilen bir yaşamın içinde oturabilmek demektir. Bizim temel konumuz bir kişinin kendi yaşamında var olabilmesi için önce cesaret lazım. Değerli izleyenler, Amerikalı şair, Cummings der ki seni diğerlerinden farksız yapmaya bütün gücüyle gece gündüz çalışan bir dünyada kendin olarak kalabilmek dünyanın en zor savaşını vermek demektir. Bu savaş bir başladı mı artık hiç bitmez. İşte kendi olarak kalabilen iki savaşçı. Ben bu programı bitirirken Gültekin Yazgan'ın sır Adını verdiği bir şiirini okumak istiyorum. Sır Bir umuttur yaşama bağlayan Bizi böyle delice Koşup yorulduğumuz ardından Bütün ömürce Bir umut ki ışıtır gölgeleri Bazen gider gider de Geçer ufuktan ileri Bir korku olup Köpürür dalgalarda Bazen bir türkü gibi dolaşır dudaklarda öylesine güzel öylesine uzak koşarız arkasından hayalce bilmeden durmadan bütün ömürce